Allah hayırlara vesile etsin inşallah. Bu akşam <gülüyor> zor ders yapacağız galiba. Aksilik istinaksilik. Murat bu sistem kapatıyorken kendini kendine. Neyse inşallah sıkıntı çıkmaz da e, bir başlayalım bakalım. Abdurrezzak e, Bin Heman'ın tefsirinden Murat Hoca'da düştü galiba. <gülüyor> yani... Bilmiyor nedir bu akşam hayırlısı inşallah olur. Ta softeyiydi diyorsunuz ama peki Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Tefsirul Qur'an Al Aziz el Munazil, Allahu Teala ve nebiyina ve Habibina Muhammed ibn Abdullah ibn Abdulmutalib. Ee, Allahu Teala ve sellem ve Habibina ve Nabi ve Habibina Muhammed ibn Abdullah ve Nabi ve bu bir girişti. Diyor ki Cema'a el imamul adilu Abdurrezzak ibn-i Hammam Ya da şöyle bir cema'ul imamil adili Abdurrezzak ibn-i Hammam rahmetullahi Aleyh Bu okuyacağımız tefsir Abd Abd Abdurrezzak bin Hammam'ın derlemiş olduğu toplamış olduğu tefsirdir. Diyor. Girişi yapan kişi bu bilgileri bize veriyor. Şimdi i̇şte bakalım Abdurrezzak bin Hammam neler Derlenmiş neler toplamış e, Önce biraz arkadaşlar Kur'an tarihi hakkında bilgi veriyorum Müfessirimiz biraz Kur'an tarihi hakkında bilgi veriyor Bakalım neler söylemiş Diyor ki Haddesana Muhammed ibn-i Ubeydillah Ebu Thabit qala, Haddesana İbrahim ibn Sa'd An i̇bn Şihab An Ubeyd ibn-i An Zeyd ibn-i Thabit qala. Zeyd bin Sabit'ten gelen bir rivayeti bize Biliyorsunuz Zeyd e, Ses kesiliyor mu? Arkadaşlar ses nasıl? Ses ve e, iyi diyor arkadaşlarımızın çoğu. Tamam demek ki kesiliyor diyen arkadaşımız kendi sistemine baksın. Peki e, biliyorsunuz Zeyd bin Sabit e, Kur'an-ı Kerim'in e, değerlenmesi e, işini üstleyen bu işi yapan e, kişi. Ekibin başında bulunan kişi. E, ne diyor bakalım görelim. E, diyor ki, bana diyor ki, barta ilaye Abu Bakrın e, Hazreti Ebu Bekir bana gönderdi, e, makterle Ahlil ne zaman arkadaşlar, hani biliyorsunuz İslam tarihinde yemame Savaşı diye bir savaş var burada, e, birçok e, hafız e, şehit düşüyor bu savaşta, işte o Yemene e, Savaşının olduğu dönemde onun arkasından diyor onun ardından diyor. Hazreti Ebubekir diyor bana e, haber gönderdi. Ben de yanına vardım. Feiza bir de gördüm ki indehu Umaru yanında da Ömer var. Hazreti Ömer var. Fakale e, diyor ki Hazreti Ebubekir inna Umara etani Ömer bana geldi. Fakale dedi ki innel katle kad istaharra yevmel Yamameti bi qurra'il Kur'ani. Ee, savaş diyor ee, Yemame Günü'nde e, Kur'an hafızları, Kur'anı çok iyi bilenlerle ilgili olarak çok şiddetli geçti, çok ateşli geçti. Yani e, çok Kur'an hafızı bu savaşta şehit düştü. Ve İniyle Akşa bundan dolayı ben endişe ediyorum, çekiniyorum. En yastahir katlu bi Kur'ay aynı şekilde savaşın kızışmasından korkuyorum savaşın şiddetli geçmesinden korkuyorum birçok Kur'an hafızının şehit olmasından korkuyorum filmvakulliha diğer birçok yerde de diye daha birçok savaş yapacağız diyor bu savaşlarda da diyor yine böyle birçok Kur'an hafızının ölmesinden şehit olmasından endişe diyorum böyle Peki ne olacak böyle olunca ve Kur'an'un kesfirrun o zaman e, Kuran'ı Kerim'inde bir büyük bir, bir kısım unutulabilir çünkü Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilenler ölünce bu sefer ne olacak? E, unutulabilecek diyor. Böyle bir endişe taşıyorum diyor. Hazreti Ömer ve inni ara en bi came'il Kur'ani ve ben diyor e, senden ricam Kur'an-ı Kerim'in toplanması konusu. Bunu bunu emretmen, bunu yaptırmandır diyor. Hazreti Ömer Hazreti Öbek'den böyle bir ricada bulunuyor. Kultu e, diyor ki Hz. Ebubekir dedim ki keyfe efalu şeyen lem yefalhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben peygamberin yapmadığı bir şeyi nasıl yapayım peygamber bile Kur'an'ı bir araya getirip cem etmediği iki kitap ara, kapak arasında toplanmadı sen şimdi benden bunu istiyorsun ben nasıl yapayım diyor Hz. Ebu Bekir çünkü sahabe Kur'an-ı Kerim konusunda çok hassastı Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi onlar da yapmak istemiyorlardı. E, nitekim daha sonra ileride belki okuyanlarınız olur. E, Kur'an-ı Kerim'e nokta koymak gerekir mi? Harf koymak gerekir mi? Bu konularda bile çok e, önemli tartışmalar olmuştur. Niye? Diyorlardı ki Resulullah böyle bir şey yapmadı. Sahabe böyle bir şey yapmadı. Biz nasıl yaparız diyorlardı. İşte e, Hz. Ebu Bekir de aynı anlayışla, aynı düşünceli hareket ediyor fakat Hazreti Ömer diyor ki huva vallahi hayrun. Emin ol ki diyor bunda hayır vardır. Bu hayırlı büyük olacak. Hayırlara vesile olacaktır diyor. Felem yazal Ömeru yuraciuni diyor ki Hazreti Ebu Bekir Ömer üstüme gelmeye bunu bana söylemeye devam etti. hatta şera hatta şerh Allah sadri lillezî şeraha lehû sadra Ömer'a. Öyle ki o kadar çok ısrar etti ki nihayet ben de onun ikna olduğu şeye ben de ikna oldum. Şerahallahu sadri, Allah benim göğsümü de açtı. Yani ben de ikna oldum. Neye ikna oldum? Lillâzi şerahallahu sadra Ömer'in gönlünün ikna olduğu, Ömer'in gönlünün kabul ettiği şeyi ben de kabul etmeye, ben de bu konuda ikna olmaya başladım. Yani, Ben de bu konuda düşündüm. <Ellezi ra' umaru> tıpkı Ömer'in düşündüğü gibi Yani o nasıl bu iş Hayırlı olacak bunda hayır var Demişse ben de aynı şekilde Bu işte hayır var bu iş Hayırlıdır diye e, inanıyorum ve bu işi Yapmaya başladım karar verdim Kale <gâle> Zeydun Bundan sonra Zeyd devreye giriyor Diyor ki Zeyd Kale <gâle> Ebu Bekir Ebu Bekir dedi ki <gâle ebu> Bekir> Sen ise Genç, akıllı bir insansın. Lanet <gülüyor> tehimuke. Kimse senin hakkında kötü bir şey düşünmez. Herkesin takdirini kazanmış akıllı genç bir insansın. Vakad tek tektubu'l vahya. Üstelik sen vahiy yazıyordun. Li Rasulillah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem. Peygambere vahiy yazıyordun. Aa <gülüyor> fetetbe'i El-Kur'an'a senden ricam Kur'an-ı Kerim'i incele fe Yani araştır kimde ne var Onları araştır Fe-ecma'hu Ve onları topla Bir araya getir Hz. Ebubekir Bekir Zeyd'in sabitten Bunu talep ediyor زيد, Zeyd diyor ki Fe-vallahi Yemin olsun ki Lahu kellefeni Nakla cebelin önel مَا كَانَا بِأَثْقَلَ عَل۪يَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ Sahabenin hassasiyetini, titizliğini görüyor musunuz arkadaşlar? La كَلَّفَنِي eğer Ebu Bekir bana yükleseydi, benden isteseydi, benden talep etseydi. Neyi? نَقْلَ جَبَلٍ el الْجِبَالِي Melek kaçıncı satır diyor da? Melek üçüncü satırdayım şu an. Üçüncü satır. Lauk elfeni nakle cebelimnel cibeli. Eğer e, Ebu Bekir benden bir dağı nakletmemi, bir dağı sırtıma alıp taşımamı isteseydi, böyle bir şey talep etseydi benden, mekene bi afgale alayya, bana daha ağır, daha zor, daha meşakkatli gelmezdi. Neden Mimma mekellefeni, min cem'i Kur'anı? Kur'an'ı cem etmek konusunda benden istediğinden daha ağır bir istek olmazdı. Yani ne demek istiyor Zeyd? Zeyd demek istiyor ki Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde cem etmek, bir araya getirmek adeta bir dağ yerinden kop koparıp, yerinden söküp başka bir yere götürmek kadar zor. Ondan bile daha zordur. Diyor. Çünkü bu işin aynı zamanda böyle ağır bir manevi yönü vardır. Ağır bir sorumluluk yönü vardır. Kultusuna diyor ki dedim ki gene zeyt devam ediyor. Keyfe ta'alanı şey'en. Siz ikiniz nasıl bir şeye kalkışırsınız da lem yef'alhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah yapma Resulullahın bir şeyi siz nasıl yaparsınız diye Zeyt onlara girişiyor. Böyle bir şey söylüyor. Ali Ebubekir Ebubekir diyor ki: "Hava vallahi hayır. Emin ol ki bu hayırlı bir şeydir." falan yazıl Ebubekir yoracıuni aynı şekilde Hazreti Ebubekir de Zeyd'e bunu söylemeye devam ediyor hatta şerhallahu sadrini nihayet ben de diyor ikna oldum ben de gönlüm rahat olmaya başladı inanmaya başladı neye lillezî şerahallahu sadr Ebubekir Ebu ve Ömer Ebubekir ve Ömer'in ikna olduğu gibi ben de ikna olmaya başladım onların gönlünü rahat ettiği gibi bu konuda ben de gönlüm rahat etmeye ve bunun hayırlı bir iş olduğuna inanmaya başladı e sonra diyor ki var Fidalike ben de bu konuda düşünmeye başladım ellevirayaya Ebubekir ve Ömer'in düşündüğü gibi onlar nasıl düşündülerse ben de onlar gibi düşünmeye başladım bunun üzerine F tebatul Kuran'ı Kuran-ı Kerim'i bu etmeye araştırmaya başladım kimde ne var, kim ne biliyor, ne diyor falan bunları araştırmaya başladım. Ecma'uhu minel asabi ve onu Kur'an'ı ecma'daki o zamiri nere gidiyor arkadaşlar? Biraz ben de size sorayım. Ecma'udaki o zamir nere gitsin? Kur'an'a harikasınız. Evet, Kur'an'ı toplamaya başladım. Nereden? Minel asabi ve rıqa'i ve lıhafi ve sudurir ricali. Demek ki kaç yerden toplamış? Zeyd, Kur'an-ı Kerim arkadaşlar. Dört yerden değil mi toplamış? Nedir bunlar? Bir. Asef. Asef nedir? Asef nedir arkadaşlar? Asef. Rika' Likaf. Bunları bilmeniz lazım. Evet, evet, evet, evet. maşallah. Hiç derslere, derse bakmadan gelmişsiniz. Ha tamam. Emine. Emine ve Filiz hemen. Ee, Emine koç. Ee, Haa, bir Tulba koçlardı. Tamam. Dicektin bizim eski e, öğrencimiz misin? elimden not yok ki. Nasıl not olmaz? Döküman yok ki. Aman aman. Elinizde, ha. bugün ben Murat'a yazdım. Murat'cığım duyursun beni değil mi? E, öğrencilerimize notlarımızı ver. Çünkü biz notlarımızı tamamladık. Tamam. Bak Murat size sağ olsun. Allah Murat'tan razı olsun. Notları paylaşacak. E, siz de inşallah bundan sonra eee Rahat rahat daha önceden bakma imkanına sahip olacaksınız. Bugün biz Murat'ta görüştük. Ben ona gerekeni söyledim. Geçen sene gibi diyor yüksel. Geçen dönem değil mi? Olmasın yüksel. Geçen dönem gibi. O kadar bir sene bir sene geçtim aradan yani. Peki. Şimdi devam edelim. E, demek ki e, Evet. Asap, Rika' ve Likaf arkadaşlar bunlar o dönemlerde yazının yazılmış olduğu bazı malzemeler. Ee, e, mesela e, kürek kemiği, ondan sonra bu deve kemiği de aynı şekilde olabiliyor. Ondan sonra likaf, hurma yaprağı. Ee, bir de sert yastı taş arkadaşlar. Kemik, rikka sert yastı taş, asap e, kemik, likaf da arkadaşlar e, e, hurma yaprağı. Bunların üzerine e, yazılıyordu, Kur'an Kur'an bunların üzerine yazılıyordu ve e, bir arada toplanılıyordu veya muhtelif sahabilerin yanındaydı. İsteyen kendisine de yazıp çoğaltabiliyordu. Bir de daha önemlisi vasudu ricali bir de insanların ezberinde vardı. Bütün bunları inceliyor, araştırıyor, bütün bunları istiyor, bunları topluyor ee, ve böylece Kur'an-ı Kerim'i bir araya getirmeye çalışıyor. Kim? Zeyd bin Sabit. Tabi buna baya bir zaman e, veriyor e, Zeyd. E, peki bunu ne yaptı? Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmış mı Zeyd mesela bu işi yaparken? Evet. Diyor ki فَوَجَدْتُ آخِرَا Sureti Tevbeti Ben diyor Tevbe suresinin sonunu buldum. Kehf Suresi'nin suresinin sonu neydi? Laqad jaeakum rasulun min enfusikum. Değil mi? Laqad jaeakum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum rahim. Değil mi arkadaşlar? Bu ayeti kerimeyi diyor, diyor. buldum. Nerede buldum? Eee ila akhirha ma'a Huzeyma Bu ayet de nakleden karıştırmış. Acaba Huzeyme mi dedi yoksa Ebu Huzeyme mi dedi? O yüzden ikisini de zikretmiş. Yani biz Huzeyme diyor. Sadece diyor Huzeyme'nin yanında buldum diyor. E demek ki Tevbe suresinin son ayeti olan 128. veya sondan bir ayet olan 128. ayeti sadece Huzeyme'nin yanında bulmuş. Çünkü Zeyd Kur'an-ı Kerim cem ederken mutlaka her ayet için Birkaç şahit e, istiyordu. Yani kendi zaten biliyordu ama yine de tehdit için yazılı bir belge istiyordu. Ya bir yerde yazılmış olmasını şart koşuyordu. Bunu yani çok hassas davranıyordu. Çok e, titizlik gösteriyordu. Ama bütün buna rağmen e, Tevbe suresinin 128. ayetini sadece ma'a Hüzeyme'de yanında buldum. Başkasının yanında bulamadım. فَاَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا e, tuttum onu diyor. ilgili kısma, surenin ilgili kısmına yazdım. Sadece Ebu Hüzey, Hüzeymen'in yanında buldum. Ve ona itimat ederek, ona güvenerek, çünkü kendisi de biliyor. Tuttum bunu ilgili yerine. Yani Tevbe suresinin 128. ayetine koydu. Ve kânet suhufu inde Ebi Bekir'in. Tabi demek ki Zeyd bu şekilde hepsini bir araya getiriyor. İki kapak arasına koyuyor. Artık bunun adı ne oluyor arkadaşlar? Yani Zeyd'in iki kapak arasına getirip bir araya cem etmiş oldu. Çok güzel. Mushaf. Adı Mushaf oluyordu. Mushaf'ı e, kime verdim diyor. Mushaf'ı Ebu Bekir'e verdim. Bu Mushaf arkadaşlar hem de Ebu Bekir'in Hazreti Ebu Bekir'in yanındaydı. Hayatehu. Hayatta olduğu sürece. Hatta Allahu vefat edinceye kadar. Hayatta olduğu sürece onun yanındaydı. Vefat edinceye kadar da onun yanında kaldı. Sümme sonra indi Umara. Hazreti Ömer'e geçti. Tabi halife olunca Hazreti Ömer ona geçti. Hayatı, hayatı boyunca da Ömer'in yanında kaldı. Hatta Allahu nihayet o da vefat etti. O vefat edince arkadaşlar. Sümme indi hafzata binti Umara. Kine gidiyor Mustafa arkadaşlar? Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'ya geçiyor. Ayşe diyor ki ses az. Diğer yerde de az mı ses arkadaşlar? Ses az mı? Elif iyi diyor. Peki iyi diyor arkadaşların şu. Peki Hafsa kimdi arkadaşlar? Hafsa kimdi? Hazreti Ömer'in kızı Hafsa kimdi? Evet cevap bekliyorum. Kimdi bu Hafsa? Harika. Peygamberimizin eşi. Efendimizin eşi. Çok güzel. Müminler, müminlerin annesiydi. Evet tamam. Çok güzel. İşte Hazreti Ömer'in kızı ama aynı zamanda Peygamberimizin eşi olan Hafsa'ya intikal etti. Kale Muhammed ibn-i Ubeydillah. Bu zat diyor ki El-Likâfû yani El-Khazafû ve evet. هذه القصه yani likhaf arkadaşlar khazef likhaf'ın başka bir adı da hazef'miş. yani ince hurma yaprakları ince hurma yaprakları onların bu bu likhaf'ın bir ismi işte de khazefmiş böyle bir bilgi vermiş bana diyor kıssatü işte kıssa bu yani Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilmesiyle çıkıp tekrar açın hocam diyor Ses, ses gidiyor mu arkadaşlar problem var mı? E bak e, Elif Elif arkadaşların çoğunda iyi sende Belki olabilir Peki Böylece arkadaşlar bir rivayeti Okumuş olduk yani Kur'an-ı Kerim'in Ha peki tamam ben Ne bileyim hoca deyince kendimi de hoca zannediyorum Başka hocalar da varmış meğerse Tabii ki burası ilikan İlitam'da bir sürü hoca var değil mi? Hepiniz hocasınız değil arkadaşlar? Kusura bakmayın. Yanlış anladım ben. Peki. E, size bir şey anlatacaktım ama neyse zaman kaybetmeyelim. bu işi. Haddesene Muhammed Dümdü Abdüselam Aa bu ne? Na. Neymiş bu Hatice? Na diye bir şey vardı? Nedir o? Elif. Kezban. Acaba kelime mi düşmüş? Ha, Haddesene. Mustafa Hoca'dan öğrendiniz değil mi? Kısaltılmışları var değil mi? böyle? E, tamam çok güzel. Haddasana selametübnu şebib kala haddasana abdurrezzak ibni hammam kala haddasana el-thewriyu an abdil a'la an sa'id ibni cübeyr an ibni abbas. İbni Abbas'tan gelen bir rivayet. Kala diyor ki Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz e, söyledi dedi. Men kala fil-kur'ani bir فَلْيَتَبَوَّ مَقْحَدَهُ مِنَنَّا Peygamberimizin çok e, önemli bir tehlibi, uyarısı. Kimle ilgili olarak? Bizle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'i tercüme eden, Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden, ayetleri yorumlayan, ayetlere mana veren kişiler olarak bize yani biz hocalara, yani biz tam öğrencilerine bir uyarı. Diyor ki, men مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَئِيهِ kim Kur'an-ı Kerim'i kendi heva ve hefesine göre yorumlarsa, kendi e, düşüncesine, kendi çıkarına göre yorumlarsa, ödeyeyim. kendi menfaati için, kendi çıkarı için yorumlarsa, cehennemdeki yerine hazırlansın. O şüphe etmez ki cehennemliktir. Kim Allah'ın kelamını kendi heva ve hevesine göre yorumlarsa, kim Allah'ın kelamını kendi şahsi çıkarları için kendi menfaati için yorumlarsa o cehennemdeki yerini hazırlansın. Evet, çok dikkat etmek lazım. Kimse Kur'an'ı, kimse Kur'an ayetlerini e, kendi heva ve hevesine göre e, çıkar için, menfaat için, e, dünyevi kazanç için kullanmamalı. Böyle bir yötevessül etmemeli. Ederse eline Koç'un dediği gibi işleri çok zor, halleri perişan olur. O yüzden... E, çok önemli bir uyarı arkadaşlar. Biliyorsunuz aynı minval üzere peygamberimizin kendi sözleriyle ilgili bir şey var değil mi? O da ne diyordu? Ne diyordu peygamberimiz kendi sözleriyle, kendisiyle ilgili de bir şey söylemişti. Ne demişti? Bir hemen hatırlayı, hatırlayıverelim. Men Evet, evet. Ha, ha, Zeynep hadisi yazalım. Men Men Men kezebe aleyya Evet al yitabawa aynı şekilde makadıha menen. Demek benim adıma hadis uyduran kimse cehennemdeki yerini hazırlar. Demek ki hadisçilerin de işçisi var. ha. Mustafa Ertürk, Zekeriya hocam, değil mi biliyorsunuz. <gülüyor> ya bizim hadis hocalarımız çok mübarek hocalar, değil mi? İstifade ediyorsunuz değil mi hocalarımızdan? Allah razı olsun. Biraz sonra zaten Mustafa hocadan ders alacaksınız herhalde, değil mi? Tamam, tamam. Belki iki noktada anladım anladım ben seni <gülüyor> Peki hatta senâ sevriyü an şeyhın lehum Anışşâbiye kâle Le'in ekzibu mi'ata kezibetun ala Muhammed'in Ahabbu ileyye min en ekzibâ fil Kur'ânî kezibetem İnnemâ yufdî el-kâzibu fil Kur'ânî Yani hani arkadaşlar bazı insanlar var ya Gerçekten her zaman olmuş. Hani kaş yapayım derken göz çıkaran tipler var ya. Bu her zaman olmuş. İnanın bu zat da aynen öyle yapmış. Yani bir, ör, bir örnek vermiş ama örneğini verirken kaş yapayım derken göz çıkarmış. Ee, ne demiş? Bir görelim. Diyor ki bu Şabi Biraz evvel okumadık mı? Diyor ki ben diyor Peygamber'e 100 tane yalan, it, yalan isnat etsem diyor, leğin eğer ekdi bu yalan söylesem mi etekleri betim 100 yalan. Ale Muhammedin Muhammed'e Hazreti Peygamber'e 100 tane yalan isnat etsem bu, ahb bu ileye bana daha hafif gelir, daha az gelir. Neden? Min en ekdi Kur'an'ı keribeten, Kur'anla ilgili bir yalan uydurmaktan daha hafif gelir diyor. Yani bu müvade. Yani başka örnek mi bulamadım? Verecek yani. E, güya hani güya Kuran-ı Kerim ile ilgili e, bir, uydurma bir şey yapmanın Kuran-ı Kerim'i e, saptırmanın çarptırmanın e, ne kadar büyük bir e, hani günah olduğunu e, anlatacak bize ama verdiği örnek yani hakikaten yeni rütur cinsten bir örnek değil. Şabi Allah sana rahmet etsin ama kaş yapayım derken göz çıkartmışsın. Peki devam ediyor. Ne diyor? İnne ma yufdi elkadi bu fil Kur'an ilâllâhi Çünkü diyor Kur'an-ı Kerim hakkında yalan söyleyen kişi o yalanı Allah'a atmış. Allah'a isnat etmiş. Yani Allah'a yalan sanki haşa sümme Allah yalan söylemiş gibi bir duruma sokar. O yüzden çok ağırdır diyor. Çok büyük bir e, vebali vardır. E, tamam bu, bunlara bizim bir itirazımız yok. Çok doğru ama ya mübarek niye peygambere bu yalan isnat etmeyi e, basitleştiriyorsun? O da aynı şekilde. Sözde yüz hadis uydurmak bir ayet uydurmaktan hafiftir demek istemiş. Aynen öyle Ayşe. on demek istemiş ama gördüğünüz gibi çok böyle tuhaf bir e, tuhaf bir benzetme yapmış. Neyse dediğiniz gibi olabilir. Müfessirimiz de yani ayetle ilgili yalan söylemenin ne kadar büyük bir vebal olduğunu anlatmak için bize bunu göstermiş oldu. Peki. Haddesene efferriyü kâle İbn Abbas'ın İbn Abbas'tan gelen bir rivayet. Tefsirul Kur'ani ala erba'ati vucuhin. Evet. Demek ki İbni Abbas diyor ki arkadaşlar. Kur'an'ın tefsiri dört türlüdür. Dört türlüdür. Dört, şöyle diyeyim, dört tabakadır. Kur'an-ı Kerim tefsiri dört tabakaya ayrılır Neymiş bunlar? Tefsirun ta'lemuhu al ulemâ'u Bir, yani bu e, Kur'an tefsirinin bir kısmı var ki bir tabakası var ki onu alimler bilir. Alimler bilir. Ve tefsirun ta'rifuhu el a'rabu bir grup tefsirde var ki şöyle diyelim isterseniz bazı ayetler var diyelim, bazı ayetler var ki bunların yorumunu sadece alimler bilir. Bazı ayetlerde var ki bunların ne anlama geldiğini yorumunu e, Arapça bilen herkes bilir. Yani tevriful Arabu demek Arapça bilen herkes bilir. Yani her Arap bunu bilir. Ve tefsirun bir tefsirde var ki La yugzaru Ahadun bi jahalatihi. Ee, bir grup ayetlerde var ki bunların tefsirinden e, hiç kimse mazur olamaz. Yani ben bilemedim, anlamadım diye kimse kendini mazur gösteremez. La yudaru kimse mazur sayılmaz. Ahadun hiç kimse mazur olmaz. Bir cehaleti. Yani ben cahildim, anlamazdım. Diyemez bu konuda bir özür beyan edemez. Yaqulu men alhalal ve Bunlar da helal ve haram türünden olanlardır. Yani helal ve haram türünden olan ayetler son derece açık ve net ayetlerdir. Bunların tefsirini herkes bilir, herkes anlar. Ve tefsirûn ve fakat bir grup ayette var ki bunların tefsirini la ye'lemu te'vilehu bunların anlamını bilmez, bunlar nereye gittiğini bilemez ve hiç kimse illallahü ancak Allah bilir. Yani Allah'tan başka bu ayetlerin hangi anlama geldiğini kimse bilmez. Men idda'a ilmehu kim ben onları biliyorum diye iddia ederse böyle bir şey söylerse fehuve kadibun o yalancıdır. O yalancıdır diyor İbn Abbas. Evet burada İbn Abbas'ın eee bu arada söyleyeyim değil mi? bunlar çok güzel sınav sorusu olabilir ha değil mi? Ne dersiniz? Ee, çok güzel sınav soruları çıkabilir buradan. Dört, e, dört türlü e, tefsirden bahsediyor. E, müfessirimiz bir grup var ki onu anlamak için alim olmak lazım. Bir grup e, ayetler var ki onu Arapça bilen herkes e, anlar. Bir grup ayet var ki bunu aklı olan herkes anlar. Bunlar helal ve haramla ilgili olanlardır. Ama bir grup ayette var ki bunların ne manaya geldiğini sadece Allah bilir. Örnek verebilir misiniz? Sadece Allah'ın bildiği bir grup ayeti örnek verebilir misiniz? Evet, huruf-u mukattaa, müteşabih ayetlerimiz. Çok güzel, evet, tamam. Demek ki e, bunları Allah'ın eli, evet, doğru, <gülüyor> <gülüyor> evet Ayşe ara doğru söylüyorsun Adınız hocamızı biliyoruz ama şimdi o, o konulara girmeyelim isterseniz e, ama hocamız çok değerli bir hocamızdır lütfen hocamızın e, görüşleri üzerinde düşünün yani e, bakalım e, ama müfessirimiz diyor ki bunları İbn Abbas'tan nakille kimse bilemez kim de ben biliyorum diye ileri atarsa kendi ve o kere şimdi Şöyle bir istersen iki cümlele bir şey söylemeye çalışayım. Ee, bir kere şunu söyleyeyim. Bu hadis, e, bu hadis e, böyle bu halde, Müslümde, Müsallam bir hadis olarak geçen bir hadis değildir. Yani Abdurrazak İbn Hamam'ın e, tefsirindeki hadisler tamamen e, sahih olan e, hadisler değildir. E, bir kere bunu söyleyelim. Bu okuduğumuz hadiste dahil. İkincisi. Yani bu tür e, rivayetlerin şöyle bir sakıncası var. Mesela biri bize dese ki, e, yani madem Allahu Teala e, bir grup ayet indirecek de ama bunun ne anlama geldiğini kimse bilmeyecek, kimse anlamayacak. E, ya peki o zaman bunun bunu niye, ben bilmeyeceksen bana niye bunu indiriyor dese hakikaten buna da net bir cevap vermemiz zor olabilir. İkincisi, şöyle bir şey var allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerine diyor ki e, Bir lisanın arabiyyin mubin, e, kitabın mubin. Değil mi yani? Ne demek kitabın mubin? Ne demek işte Değil mi? Biz Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık. Yani düşünüp anlaşılması için kolaylaştırdık. Peki bu ayetlerin ne anlama geliyor? Yani bizim bilmeyeceğimiz, bizim anlamayacağımız, bizim ne anlama geldiğini bilemeyeceğimiz bir ayeti Allah bana e, indiriyorsa bunun hikmeti nedir? gibi sorular da akla gelebilir. O yüzden bu tür rivayetleri böyle bir eleştiriye açık olduğunda söyleyelim. Yani. Ha, tartışmalı bir bu. Tartışabiliriz. Saatlerce tartışabiliriz ama bu yönlerini de gözünde bulundurmak lazım arkadaşlar. Haddesene ma'marun an Eyyube an Ebi Qilaba an Ebi İdris el-Khavlani kâle. Diyor ki bu Ebu İd İdris el-Khavlani El Qur'an'ı sittu e, bu da diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini altı ana başlık altında toplayabiliriz. El Qur'an'ı sittu ayetin, Kur'an ayetlerini altıya ayırabiliriz. Altı ana başlık altında toplayabiliriz. Neymiş bunlar? Ayetun teamuru Bir grup ayetler var ki, bunlar emir içerikli ayetlerdir. Yani emrediyor ve ayetun tenhaike bir grup ayetler de var ki bunlar nehi içerikli ayetlerdir. Nehi diyorlar. Bu ayetun tubeshşiruke. Bir grup ayetler var ki bunlar hep müjde veriyorlar, müjdeliği ayetlerdir. Bu ayetun tunziruke. Bir grup ayetler de var ki bunlar uyarıcı nitelikteki ayetlerdir. Hatice'nin çok güzel yazdığı gibi. Ve ayetun bir grup ayet var ki Pardon burada şey yapmamış. İzafe terkili yapmış. Ve ayetü feridatın. Yani ama kastettiği şey odur. Yani bir grup ayetler de var ki bunlar farizaları içeriyorlar. Yani hangi ibadetlerin farz olduğunu bize bunları bildiriyorlar. Ve ayetü kasasını ahbarin. Son olarak da bir grup ayet var ki bunlar da önceki milletlerin önceki toplulukların kısalarını ve haberlerini bize aktarıyorlar. Ya da akbar yerine emsal de kullanmış olay. Önceki milletlerin meselelerini bize anlatıyor demiş. Olabilir diyor rivayet nakleden. Demek ki bu kişiye göre Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ana hatlarıyla altı gruba ayırabiliriz. Emir içerikli ayetler, neyi içerikli ayetler, müjdeleyici ayetler, uyarıcı ayetler, farzları bildiren ayetler, kıssa ve haberleri içeren ayetler şeklinde bir tasnife tabi tutabiliriz. Haddasanâ Ma'marun an Ebâ Nebi Ebî Ayyâş an Ebî'l-Âliye, "Kâl en nezalet's suhuf fi evvel el min şehr Evet, bu Kur'an'ın ne zaman nazil olduğuna dair bir rivayetti. Daha bakın dikkat ederseniz daha tefsire girmedik. Önce bir yani Kur'an tarihiyle ilgili birkaç bilgi veriyor bize müfessir. Daha sonra tefsire geçeceğiz. Nezelet as-suhufu. Yani bu da suhuftan kasıt nedir? Tabii ki. Tabii ki nedir? Ee, sayfeler ee, Çok güzel. Zeynep Yıldız. E, Merve, Merve Acar. Merve Acar mushaf diyor. Zeynep Yıldız sayfeler diyor. Arada farkı var mı? Melek Nur sayfeler diyor. Arada farkı var mı? Aynı şeyi kastediyorsunuz arkadaşlar? Aynı mana diyor. Yüksel. Aynı şeyi kastediyor mu? Me, kastediyorsunuz. Merve ile Zeynep. Aynı şeyi mi kastediyorsun? Zeynep sen de aynı şeyi mi kastediyorsun Zeynep? Zeynep cevap bekliyorum. Aynı şeyi mi kastediyorsunuz Zeynep? Ee, e, peki neyi kastediyorsun? Musaf toplanmış. Sayfa nedir? Toplanmamış hali. Zeynep ben senin bu işi anladığını zannetmiştim ama maalesef yanıldın Zeynep. Yani keşke hiç açıklamasaydım. Sadece sayfa diye dursaydım. Arkadaşlar ee, sohuf kelimesi ya siz duymuşsunuzdur değil mi? allah Teala neleri indirmişti? Bir kitapları indirmişti, bir de sayfaları indirmişti değil mi? Sohuf dediğimiz şey yok muydu? Değil mi? Sayfalar. Kime indirmişti bu sayfaları? Biz yazın bakayım, yazın, yazın, yazın. Kime indirmişti? Kime indirmişti sayfaları? Şite indirmişti İbrahim'e, Adem'e. Ee, peki tamam. Tamam peki. Güzel. Bir de kitapları indirmiştim. Onları kime indirmişti? Kitapları kime indirmişti? Tevrat'ın Musa'ya Tamam. İncil peki. Çok güzel. Bir şey kaldı ama bunu unuttunuz galiba. Davut Aleyhisselam'a ne indirmişti? Ne vurdu. Tamam peki. Şimdi bakalım ne diyor o zaman okuyalım. Diyor ki Nezeleti sohufu Sayfalar Yani Hz. İbrahim'e inen sayfalar Hz. Musa'ya inen sayfalar Hz. Adem'e inen sayfalar Hz. Şise inen sayfalar Bu sayfalar arkadaşlar inmişlerdir. nazil olmuşlardır. Ne zaman? Fi evveli leyletin İlk gecede Meşahri Ramazana Ramazan ayının ilk gecesinde. Demek ki bu rivayete göre Allahü Teala sayfaları Ramazan ayının ilk gecesinde indirmiştir. Ve Nezeleti Tevratu Lisittin Tevrat da arkadaşlar Ramazan ayının 6. gecesinde nazil olmuştur. Tevrat 6. gecede nazil olmuştur. وَنَزَلَ الْزَبُورُ لِئِذْنَا عَشْرَةَ لَيْلَةً Zebur ise on ikinci gecede nazıl olmuştur. وَنَزَلَ الْاِنْجِيلُ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ İncil de on sekizinci gecede nazıl olmuştur. وَنَزَلَ الْفُرْقَانُ Kur'an ise لِأَرْبَعِنْ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رمضان Ramazan ayının 24. gecesinde nazil olmuştur. Evet, böyle bir rivayet. Ne dersiniz? Ne güzel bilgiler bunlar. Elif evet, burada dikkatle çekilmiş şey oldu mu şu rakamlarda? Yüksel Can diyor peki 27'e ne oldu diyor? E, hep, değil mi? Altının katları gidiyor. 1, 6, 12, 18, 24, 64 gidiyor. Çok güzel. E, e, Biraz eve söylemiştim size arkadaşlar. Bu eserimizde real alan. Tabi yani Leyli Kadir'in hangi gece olduğu konusunda tartışmalar var. 24 diyen de var. Doğrudur. 27 diyen de var ama çoğunluk 27 diyor. Bu rivayeti burada okuduk diye hemen görüşümüzü değiştirmeye gerek yok. Bu da bir rivayet. Kabul edebilirsiniz de etmeyebilirsiniz. De. Ama kesin olan bir şey var. Kesin olarak hangi gecenin olduğunu bilemiyoruz. Peki. E, ama yani burada Ramazan ayının kutsiyetine dikkat çekmeye çalışmış müfessirimiz. E, halbuki e, cahiliyede e, Ramazan'ın öyle Araplar arasında önemli bir yeri yoktu. Ramazan'ı önemli kılan Kur'an'ın o ayda nazil olmasıdır. E, mesela e, Ramazan eşhur Hurum'dan, yani haram aylardan biri değildir. Ramazan'da daha önce savaşlar yapılıyordu. Yani öyle bir bir şey yoktu Ramazan. Ramazan'ı kutsallaştıran, daha doğrusu bugünkü konumuna getiren Kur'an'dır, İslam'dır. Ee, İslam'la birlikte Ramazan böyle bir özellik kazanmıştı arkadaşlar. Peki, haddesene el-sevriyyü an selemetebni küheyl an sa'id ibni cübeykale ve zekrü ve bunlar da aynı şeyi rivayet etmişler. Ne demişler? Kale demişler ki: "Nezele Cebrail'e'l-Kur'anî cümleten vahideten Demek ki melek Cebrail arkadaşlar ne demek cümleten vâhideten bir cümle olarak mı indirdi Kur'an'ı? Ben yanlış mı anladım Cebrail Kur'an'ı bir cümle Yükselçan ne, ne diyor yükselçam Bir defada. Filiz ne diyor? Toptan. Harika. Tamam. Evet ben yanlış anlamamışım Teşekkürler hatırladığınız için değil mi? Topluca diyor Rumi Daha da güzel bir şey. Evet. Nezele Cibril'ü Cümleten vahideten Cebrail Kur'an'ı Kerim'i Topluca bir defada Bir kerede indirdi. Ne zaman? Eletel kadri Kadir gecesi Demek ki Melek Cebrail Kadir Gecesinde bütün Kur'an'ı toptan indirdi. Nereye indirdi? Hala mavdi'in nücumi minessemai gökte mavdi'in nücum yani yıldızların yeri. Bir de biliyorsunuz kuran kendi Kerim'de mevâki'in var değil mi? Mevâki'in nücum mavdi'in nücum. Böyle bir yer. Bizim bazı kitaplarımızda oraya işte göğün seması diyenler var. Başka bir takım isimler Beytül İzze diyenler, başka şeyler söyleyenler de vardır. Ama böyle bir yer tahayyül etmiş bizim alimlerimiz. Ee, gök, gökte bir yer var. fi Beytül İzzeti. Ha zaten burada gelmiş rivayette. Beytül İzze denen yani bu yıldızların arasında, yıldızların olduğu yerde, niye yıldızların olduğu yerde? Çünkü yıldızlar dünyaya yakın ya. O yüzden yıldızların olduğu yerde Beyt-i İzzet diye bir yer var. Melek, Cebrail, Kur'an-ı Kerim'in tamamını arkadaşlar, Kadir gecesinde oraya indiriyor. Peki sonra ne yapıyor? فَجَعَلَ Cibrilu يَنَزْلُ Bihi. Sonra Cebrail indirmeye başlıyor Kur'an'ı. Alen Nebi'yi Peygamberimize رُتَبَا رُتَبَا parça parça Demek ki bu rivayete göre Kur'an-ı Kerim'in iki nüzülü vardır. Birinci üzül işte diyelim ki artık nereden indiğini söylemiyor ama artık levhe mahfuzdan mı, Rabbimizin katından mı orasını bize söylememiş ama Cebrail alıyor Kur'an'ı tamamını toplu olarak getiriyor e, Beytül İzze'ye getiriyor arkadaşlar. Daha sonra da e, peyder pey parça parça peygamberimize getiriyor. وَرَتَلْنَهُ tertilen diyor ayette zaten ee, e, Ayhan yani böyle eh, bir ilişki kurmuşsun e, ne diyelim öyle diyelim ee, olabilir yani böyle bir ilişki kur, kurmuşsun kurulabilir peki bitirmeye çalışalım bu rivayette de e, tefsire başlayalım <gülüyor> evet bak misal nedir? o konu şöyle ilgili diyor, ilgili değil diyor. Ayhan <gülüyor> peki Tabi bu gerçekten böyle bir şey var mı? Bizim birçok kaynağımızda bu rivayet var arkadaşlar. Hatta bu nüzulün sayısını 3'e çıkaran, 4'e çıkaranlar da vardır. Ee, ama bu Beytül İzzel konusu gerçekten dikkat çekici bir şey. Yani gökte öyle bir yer var mı? Ee, orayı indirmenin ne hikmeti var, ne manası var? oraya indirilmişse ya bir gün insanlar oraya bu, çıkabilirler mi? Bu Beytül İzzet'in yeri çıkabilirler mi? Falan bir sürü soru gelir onun peşinden. O yüzden bilmiyorum sanki Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya Peygamberimizin yani parça parça ihtiyaca göre, duruma göre daha doğrusu Peygamberimize gelmiştir. Ama bu geliş yani başlangıç Ramazan ayında Kadir gecesinde olmuştur diye düşünmek daha Hani makul geliyor gibi geliyor bana ama dediğimiz gibi birçok rivayetimiz var bu konuyla ilgili. Beytullah'ın izdüşümü gibi sanki diyor İbrahim. Bunlar tabi eğer sen Beytül İze diye bir yer var dersen o zaman işte izdüşüm de düşünürsün, başka şeyler de düşünürsün. Ee, evet Allah rahmet etsin bu mübarek e, salı gecesinde Sıtı hocamızı Allah tam da ee, yani pazartesi günü zaten vefat etmiş salı günü defnedilmişti ee, Allah rahmet etsin ee, Hocamıza Evet, evet, evet. Peki. Emine Koç ben de o gün medinledeydim haberiniz oldu mu Emine Hanım Haberiniz oldu mu o zaman orada Evet diyor Peki belki de cenazesine de katılmışsınızdır bilmiyorum Evet, ben de kendisiyle görüştüm. O gün e, öğle vakti kendisiyle telefonla görüştüm. Halini sordum. E, bana e, hatta dedim, ama hocam kendine dikkat et dedim. Tamam hidayet, merak etme dedi bana. Ve bir iki saat sonra da hocamız maalesef vefat etti. Allah rahmet etsin. Sizin ölmüşlerinize de Allah rahmet etsin. Bizim ölmüşlerimize de Allah rahmet etsin. Hepsinin mekanı cennet olsun. E, bizlere de hayırlı ölümler nasip etsin. Güzel ölümler nasip etsin inşallah. İbrahim iyi etmişsin. Allah razı olsun. Hepimiz dua edelim. Hocamızın üzerimizde çok hakkı vardı. Fakültemizin kurulduğu günden, öğrenci aldığı günden bu yana bizimle birlikteydi Sıkta Hoca. Her zaman hizmetlerinde bulundu fakültenin. Maddi yönden çok destek verdiği, manevi yönden destek verdiği gerçekten hocamızın, Sıkta Hoca'mızın bizim fakültemizde özel bir yeri vardır. Allah rahmet etsin. Peki, Haddetana, Mağmur, "Söndü, Qatadete, "yapılar, Qatadşıl diyormuş. Ma'fi al Qur'an, ayet, illa, ve Qatdşı, onunla, bir şey, yani, Kur'an-ı Kerim'de benim hakkında bir şey duymadım, hakkında bilgimin olmadığı hiçbir ayet yoktur diyor Qatadş. Görüyor musunuz? مَا فِي ayet, آيَةٌ kuran hiç bir hiçbir ayet yoktur illa ancak وَقَدْ سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا O konuda ben bir rivayet, bir bilgi, bir şey duymuşumdur, biliyorumdur. Yani muhtemelen burada belki sebeben özür de kastetmiş olabilir. Yani her ayetin niye nazil olduğunu, kimin hakkında nazil olduğunu, nerede nazil olduğunu biliyorum demiş olabilir. Emine Koç çok doğru söylüyorsun, çok iddialı. Bunun gibi rivayetler e, İbn-i Mesud için de söylenmiştir. Başka bazı sahabiler için de söylenmiştir ama burada katade'den geliyor. Katade ise tabi ondan bir zat. Peki, e, şimdi müfessirimiz şunu söylemeye getiriyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim e, öğrenilerek, bakın, diyor, Öğren, duyularak, öğrenilerek, yani rivayet yoluyla Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin anlama geldiği, Biline bilir. Müfessirimiz şeyden kesinlikle kaçınıyor dirayet tefsirinden. Tamamen rivayet yoluyla. Yani peygamberimizden sahabeden gelen rivayetle rivayetlerle ayeti tefsir etmeye çalışmış. Burada da dikkat edin. Semi'tu fiha şeyen diyor. Alimtu, ariftu. Başka bir şey söylemiyor. Şey Semi'tu diyor. Akbarana ma'marun kâle akbarani katâdetu kâle. Gene katâdeden gelen bir rivayet. Yedinci durumla ilgili. Ayhan ne demek? O yedinci durumla ilgili olarak aradım, buldum. Geç oldu ama. inkar edenler Kur'an ona bir defada topluca indirmeli değil miydi? Dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık. Parça parça indik ve onu tane tane ayırarak bulduk. Çok güzel. Tamam. Tamam. Ayhan bir itirazımız yok. Parça parça inmesiyle ilgili. Ama şey değil yani. O da odan ziyade indirmekle ilgili. İsviçre'den Klarus namaz vakti Vay wow, Yüksel İsviçre'de e, Hangi namaz İsviçre'de sabah <gülüyor> Yapsın namazı değil mi Yapsın peki Allah kabul etsin Yüksel Allah kabul etsin Ne güzel İsviçre'de Klarus'ta namaz kılıyorsun Ey İsviçreliler duyun duyun bakın Orada Müslüman kardeşlerimiz var ve namaz kılıyorlar İbret alın değil mi <gülüyor> Peki diyor ki bir ihtida oldu maşallah yüksel çok güzel çok güzel yüksel, diyor ki peygamberimiz hazreti ali'ye bir rivayete göre senin vasıtanla bir kişi müslüman olursa yani dünyadaki her şeye sahip olmaktan olmandan daha iyidir daha hayırlıdır diyor senin için yüksel inşallah sizin vasıtanızla olmuştur siz de o şerefe nail olmuşsunuzdur Sahibtu elhasana sene Aşra seneten Sallaytus subha fiha Ma'ahu Thelase sinine Evet bu ne diyor sahibtu elhasana Ne demek arkadaşlar Hasan kim Kim bu Hasan arkadaşlar Bilen Nistan yanınız var mı e, Filiz Hasan'ı basırı mı acaba diyor Emine Evet, Hasan'ın Basri diyor. Ee, tabii ki Hasan'ın Basri Medya diye sormanıza gerek yok. Soru işareti koymanıza gerek yok. Birinci dönem söylemiştim. Tekrar hatırlatayım. Tefsir kitaplarımızda e, Mustafa Hoca da mı söylüyor? Tefsir kitaplarımızda El Hasan diye bir isim geçerse sadece El Hasan diye geçerse bilin ki ondan kasıt El hasan Basri'dir. O kat ediliyor. İşte de Hasan-ül Basri'le diyor Sinetey aşra seneten tam 12 sene diyor ona 12 on sene ona dostluk yaptım. Arkadaşlık yaptım. Onunla birlikte oldum. Evet vefat tarihi 110. Zeynep diyor. Doğru. 12 sene diyor e, Hasan-ül Basri'yle arkadaşlık yaptım. Sallaytus subha fiha o 12 sene içerisinde de sabah namazını kıldım ma'ahu onunla birlikte fela tisnina 3 3 sene boyunca da sabah namazını onunla birlikte kıldım. Ne demek yani Niye bunu bu bilgiyi bize verdi katadır arkadaşlar? Yani iyi, iyi etmişsin Allah razı olsun. Tabii bana ne bunu anlatıyorsun? Niye bu bilgiyi burada verdi? Bir anlamı var mı acaba? Aslanız bahsede namaz kılmış. Ey Allah kabul etsin. Niye bu bilgiyi burada bize verdi? Bir bilginiz var mı? Yani çok sohufi bir insan olduğunu bize hatırlatmaya çalışıyor. Gecelere ibadete dikkat mı çekmeye çalışıyor Zeynep'in dediği gibi. Yakınlığını mı ifade, ya, ifade ediyor? Ah Emine ah bu kadar mı? Yani tahminleriniz bu kadar mı arkadaşlar? Gözünden kaçan bir şey olmadığını ispat gibi. Güvenirlilik bu, bu kadar mı? Yani bunun hiçbiri ben belki de cevap değilim arkadaşlar. Yaşadığı dönemi belirtmek için ı, ı, ı, aynı dönem. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar Hasan'ın Basri tefsirde bir e, nedir? Bir asıldır, bir köktür. Yani çok önemli bir kişidir tefsirde Ben bu kadar sene Hasan'la birlikte kaldım demek yani onun tefsir ilmini aldım, biliyorum. Ben de tefsiri biliyorum demek istiyor. Yani arkadaşlar yani onun için veriyor? Yoksa ibadete dikkat çekmek için ya da yakında şunu bunu ifade etmek için değil. Yani diyor ki ben Hasan-ı Basri gibi tersirde asıl olan bir insanla 12 sene birlikte kaldım. Ondan çok şey öğrendim. Dolayısıyla ben de tersiri çok iyi biliyorum demek istiyor arkadaşlar. Yoksa başka bir şey için değil. Evet bu raya kadarki rivayetlerle müfessirimiz bize biraz Kur'an tarihi, biraz tefsirin önemi, tefsirin çeşitleri ne kadarı bilin ne kadarı bilinmez buna dair bazı bilgileri aktarmış oldu. 10. rivayetle birlikte artık tefsire başlıyoruz. Arkadaşlar Abdurrazak bin Hammam ve benzeri alimlerimizin yaşadığı dönemlerde tefsir Böyle Kur'an-ı Kerim baştan sona tefsir etmek, her kelimesine anlam vermek, her ayeti üzerinde bir sürü yorum yapmak böyle bir tefsir anlayışı yoktu. O zamanlar tefsir arkadaşlar, e, müfessirler sadece e, biraz garip buldukları, e, çok kullanılmayan, o günkü insanların çok sık duymadıkları, bilmedikleri kelimeler varsa sadece o kelimeleri anlandı. Veya o kelime kendi günlük dillerinde başka bir anlam ifade ediyor ama Kur'an ona başka bir anlam yüklemiştir. Bu tür ifadelere, bu tür kelimelere dikkat çekerlerdi ve bunları e, açıklarlardı. Tefsir i̇şte, buydu. Daha sonraları, bilhassa ile birlikte artık her kelime, her ayet, her kelime, hatta her kelimenin harfleri, hatta harflerin noktaları bile tefsir edilmeye başlandı. Her birine bir sürü manalar yüklenmeye başlandı. Ve bugün böyle büyük muazzam bir tefsir külliyatı ortaya çıktı. Ee, aslında tefsir e, burada Abdurrazak bin Hammam'ın yaptığı gibi e, manası garip olan veya ilk anda anlaşılmayan e, bilinmeyen kelimeler üzerinde durma onları açıklamaktan ibarettir. Böyle olması lazım. Ve bu açıklamalarda. da daha çok rivayet yoluyla mesela peygamberimizden bir bilgi gelmişse, sahabeden bilgi gelmişse onların verdiği bilgiye göre açıklamaktır. Tefsir bu idi arkadaşlar ilk zamanlar. Fakat daha sonra dediğimiz gibi her şey tefsire sokuldu. اَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنْ اَتَادَ فِي قَوْلِهِ Bakın, Fatiha'ya Fatiha girdik. Besmele ile ilgili bir şey demedi müfessirimiz. Elhamdülillah Rabbil Alemin ile ilgili bir şey demedi. Arrahman Arrahim yok. Maliki Yevmiddin. Yevmiddin'e geldi. Yevmiddin kelimesi biraz müfessirimize göre e, yani farklı. Çünkü yevm kelimesi Arap kültüründe genelde e, günü ifade ediyor. Ama hangi günü? İşte diyelim ki sabahtan akşama kadar ki günü ifade ediyor. E din kelimesi ne ifade ediyor? de işte o gün artık ne anlama geliyorsa mesela işte bir inanç belki olabilir. Diyor ki müfessirimiz sakın ola ki buradaki yevmi ve buradaki dini öyle sizin bildiğiniz gibi bir şekilde düşünmeyin. Anlamayın. Buradaki dinden ne kastedildiğini şu ayette bize açıklamaya çalışıyor. Yevme yedinullahu l'ibade <Sessizlik> bi'e'malim. Şu ifadeyle bize anlatmaya çalışıyor. Diyor ki Yevme o gün öyle bir gündür ki yedinullahu dane yedinu hesaba çekmek hesap sormak. Yedinullahu Allah hesaba çeker, sorar el ibade kulları neyle hesaba çeker? bir amalihim amelleriyle. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Niye bunu yaptın? Niye şunu yaptın? Bu şekilde amelleriyle kullarını hesaba çeker. işte buradaki yevmin dinlen kasıt o gündür. Yoksa başka bir gün Düşünmeyin diyor müfessirimiz. Gerçekten de tercümelerimizde Kur'an tercümelerimizde buna dikkat etmek lazım. İnanın bilmiyoruz elinizde varsa bir bakın Kur'an tercümelerine. Mesela Fatiha Suresinin şu ayetine bakın. Bir sürü tercümede e, din günü, din günü diye tercüme ediyorlar. Kesinlikle din günü demek doğru bir yani tamam belki hani çok yanlıştır demeyelim. Yevmi din, din günü. Yani lafız olarak doğru bir çeviri ama yani bizim toplumumuz açısından din günü diye bir çeviri çok da yerinde bir çeviri değildir. Mesela belki sizden bazılarınız şu an hemen bakabilir Fatiha suresinin bu ayetinin tercümesine. Son dönemdeki tercümeler biraz daha hani hesap günü, ceza günü falan diye biraz açmaya başladılar ama özellikle 1980-90'lı yıllardaki ki tercümelerde hep din günü diye çevirmişlerdir. Evet. Doğru bir çeviri, eksik bir çeviri. Doğru bir çeviri, yanlış çeviri demeyelim de. Ama eksik bir çeviridir. Bence bunun doğru şekli, yani hesap günü demek, işte amellerinin karşılığının verildiği gün gibi e, açarak anlatmak daha iyi. Çünkü bizim bugün özellikle bu hani yeni gençlik e, din günü deyince aklına böyle hani nasıl mesela anneler günü varsa ne bileyim babalar günü varsa öyle günler var ya hani bu tür günlerden bir aklına gelir. Hatta bir anket yapsanız Kambil gibi. Acaba din günü mesela Kadir Gecesi midi? Kadir günü müdür? Acaba bayram, kurban bayranı mıdır? Acaba ne bileyim, böyle bir şey aklına gelebilir. O yüzden daha açık açık bir şekilde anlatmak daha doğru olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine Abdurrazak diyor ki Kale, ee, isterseniz bu rivayetleri neyse okuyalım. Erina ma'marun an Buday'l Ukeyl kal akhbarana akhbarana Abdullah ibn Şakiq ennehu akhbarahu bu kişiye haber vermiş demiş ki men semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala fersehi yani bu e, Abdullah ibn Şakiq e, denen kişi var ya bu kişiye de bir haber vermiş Peki bu haber veren kim? Haber veren ennehu akhberrehu yani diyor ki bana haber verdi. Kim ha men o kişi ki? O kişi diyor Abdullah bin Şak'ı bana haber verdi. Semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ve ala farasî Peygamberimiz atın üzerindeyken onu duyan bir kişi. Demek ki bu sahabe ama adını bilmiyor. Sadece diyor ki peygamber at üzerindeyken onu duyan bir kişi bana haber verdi. Neyi haber vermiş? Şimdi görelim. وَسَأَلَهُ رَجُلُمْ min بَنِلْ قَيْنِ Böyle bir kabile herhalde. Bu kabileden bir adam peygamberimize sordu. فَقَالَا dedi ki يَا رَسُولَ اللّٰهِ ha هَاُولَٰئِ Demek ki peygamberimizin ve bu kişinin durduğu yerde arkadaşlar belki biraz daha ileride, belki biraz daha ötelerde bazı insanlar var. Ya da bu هَاُولَٰي'den yani Medine'de yaşayan bazı topluluklar onlar kastedilmiş olabilir. Hemen haulları şunlar kim diye soruyor. Ale peygamberimiz diyor ki el-mağdûbü onlar mağdûbû aleyhim olanlardır. Yani nereye geldik arkadaşlar? Demek ki müfessimiz hemen Fatiha'nın son son ayetine geldi. Neydi o? Sıratellezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bu kişi de diyor ki Resulullah bu Kimdir bu? Bu kişiler kimdir? Herhalde bu bunlar. Bu Yahudiler kimlerdir diyor de yaşayan Yahudiler. O da diyor ki el Aleyhim ve aşara ile Yahudi ve Peygamberimiz Yahudileri göstererek. O zaman ne oldu? Demek ki müfessirimize göre Fatiha suresindeki e, Magdubu Aleyhim kim oluyor arkadaşlar? Yahudiler oluyor. Allah bununla Yahudileri kastetmiştir. Fekale diyor ki adam ya Resulallah, Ey Allah'ın elçisi Femen hea ula it taifatil uhura Peki öteki taife öteki grup Onlar kim? Kale en nasara Onlar da yani demek ki adam Fatiha suresindeki bu şeyleri kastediyor Yani birincisi diyor ki Bu e, Gayril mağdubi aleyhimdeki kişiler kim bunlar Ya Resulallah diyor ki Peygamberimiz Yahudileri gösteriyor Peki o da dalim var O, o da bir grup onlar kim? deyince de peygamberimiz En-Nasara demiş Hristiyanlar olduğunu göz, e, ifade etmiş. Dolayısıyla bu rivayete göre arkadaşlar Fatiha suresindeki Ma, e, mağlubu Aleyhim Yahudiler oluyor ve Dalin de Hristiyanlar oluyor. Tabii ki bu da tartışılabilecek e, bir konudur arkadaşlar. E, mesela şöyle hafif bir, şey, bir iki şey sorayım size. Fazla açmayalım çünkü zamanımız yok ama şöyle bir soru sorayım ee, arkadaşlar e, hani, Fatih Han şöyle siz nerede nazir olmuştur? Şöyle bir soru sorayım nerede nazir olmuştur sizce? İbrahim Mekke diyor Ayhan Mekke diyor Mihrican Mekke diyor ee, Evet bu arkadaşlarımız hep Zeynep Medine diyor. Ee, hem Mekke hem Medine. Emine koş kimsenin gönlü kalmasın diyor. Hem Mekke hem Medine olsun diyor. Ee, Hatice e, no comment. Yorum yok diyor. Zeynep'e bir soru. Zeynep Tüfekçi. Hazır ol sana soru soruyorum. Zeynep. Peygamberimiz ve Müslümanlar Mekke'de namaz kıldılar mı? Ha Zeynep. Zeynep Tüfekçi'ye soruyorum. Peygamberimiz ve Müslümanlar Mekke'de namaz kılıyorlarmış. Cevap evet. Peki namaza ne okuyorlardı? Zeynep. Fatiha. O zaman nasıl oruyordun ne de indiğini söylüyorsun Zeynep. Ne de Mekke'de namaz kılmıyorlar mı Müslümanlar? Ee, <gülüyor> Yahudilere kafamı karıştırdı diyorsun. Evet Zeynep çok haklısın. Birçok kişinin evet Zahide diyor ki bütün olarak nazil olan ilk suredir. O da çok doğru bir bilgi. O da çok doğru bir bilgi. Dolayısıyla bakın bütün olarak nazil olan ilk sure. Yani bunun anlamı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun anlamı şu. Fatiha suresi muhtemelen peygamberimize vahyin gelmeye başladığı ilk yıl inmiştir. Yani tarih olarak söyleyeceksek diyelim ki peygamberimize 610 yılında vahyin mi inmeye başlıyor? Muhtemelen on, o on yılda Fatiha suresinde inmiştir. Çünkü Müslümanlar o tayyaten itibaren namaz kılmışlardır. Hatta Alak suresi ki en erken inen hani Alak suresinin ilk beş ayeti biliyorsunuz. İlk inen ayetlerdi. Alak suresinde Allah ne diyor? اَرَا اَيْتَلَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا salla Değil mi? Bak. Ta orada namaz var yani. Namaz kılan bir kulu gördün mü? Nasıl yumanı oluyor? Dolayısıyla Mekke'de namaz vardı. Kılıyordu namaz Müslümanlar. Ve namazlarında da Fatiha'yı okuyorlardı. Şimdi bu Fatiha'nın Medine'de, 13 yıl Medine'de, Mekke'de kalmış peygamberimiz. Medine'de inmiş olması çok zor bir ihtimal ama bunu söyleyenler de var. Peki şimdi ikinci soruma geliyorum. Bu birinci soru. İkinci sorum şu. Şimdi Allahu Teala bir sure indiriyor. Daha ilk ilk sure peygamberimizi göndermiş. arkasına ona sure indiriyor. Bir de tabii karşısında, peygamberimizin karşısında müthiş bir müşrik grup var. Yani zaten büyük bir düşman grubu var. Müşrik düşman grubu. Yani şimdi müşrikler söz konusuyken peygamberimiz her gün müşriklerle kavga ederken müşrikler peygamberimize zulmederken bu arada herhangi bir Yahudi yok herhangi bir Hristiyan yok herhangi bir Yahudinin peygamberimize hakaret ettiği yok Hristiyan hakaret ettiği yok kavga yok, dö dövüş yok aralarında problem yok zaten Yahudilerle Hristiyanlar tam tersine Oradaki Yahudiler, Hristiyanlar peygamberimize mesela e, peygamberimizin peygamber olduğunu Varaka bir nefer söylemişti değil mi? Varaka da bir Hristiyan Ve benzeri. E şimdi Kur'an niye dur, durduk yerde desin ki bu Yahudiler Allah işte şöyle yapsın bunlar mağdubu aleyhimdir. Bu Hristiyanlar işte sapmış. Niye desin bunu ya? E böyle bir şey olabilir. İlk inen sure, ilk inen ayetler ve Yahudi yok, Hristiyan yok, durduk yerde, hadi bakalım, zaten karşınızda bir müşrik cephesi var, bir de Yahudi cephesi aç, bir de Hristiyan cephesi, makul değil arkadaşlar, makul değil. E, dolayısıyla bana öyle geliyor ki, سرات Din الامت İslam'dır, سرات اللذين İslam'dır, Müslümanların yoludur, هَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا دَّعِلِّينَ ee, onun dışındaki yol, yol yolda kim olursa olsun, müşrik de olsa kim olursa olsun o yolda gazaba uğrayan ve sapanlar, sapanların yoludur. Eğer bir yol İslam'ın dışındaysa o yol gazaba uğrayanların yoludur, sapanların yoludur. O yolda Hristiyan da olsa oradadır, Yahudi de olsa oradadır, müşrik de olsa oradadır, kim olursa olsun oradadır. Ama ilk ayette hemen kastım Yahudiler olduğunu, Hristiyan'ın olduğunu söyleme gerçekten... Ee, ee, şimdi Rümeysa e, Alak suresinin ilk beş ayeti En önce iniyor O adden idasallan Olduğu kısım daha sonra nazik oluyor yani Ondan sonra fatiha iniyor, daha sonra da o kısımda iniyor Oldu mu Rümeysa Yani Bunu da söyleyebiliriz Zaten Adem Aleyhisselam'dan beri gelen din İslam'dır. Doğru söylüyor. Dolayısıyla işte peygamberlerin, salihlerin, müminlerin, şehitlerin üzerinde olduğu ve Allah yolunda çalışanların, uğraşanların üzerinde olduğu yol sırat-ı müstakimdir. Ve onun dışında, o da İslam'dır. Onun dışındaki bütün yollar gazaba çıkan yollardır. Sapan yollardır. Kim olursa olsun o yollarda onlar... E, e, Onunla kastedilmiş olur diye söyleyebiliriz. Doğru söylüyorsun Emine. Ama yani biz şu ana kadar hep arkadaşlar bilgilerimizi sorgulamadan duyduğumuz, öğrendiğimiz, okuduklarımıza göre hep oluşturduk, hep öyle oldu. Mesela bakın işte bu kitapta peygamberimizin sözü olarak geçti. Bak ne diyor? Adam bize açıkça diyor ki peygamberimiz dedi ki Makdu ve Yahudilerdir, Dalin Hristiyanlardır. Yani şimdi bu, bu, bu hadis olarak bana geldikten sonra, Peygamberi affedikten sonra, ya şimdi ben mi iyi bilirim, Peygamber mi iyi bilir ya? Bak Peygamber dedi ki bu Hrist, böyle biz de, dedi ki tamam, Peygamber diyorsa doğru budur. Ama ya bir de soralım şimdi ya, yani hani hayat bilmiyoruz işte gerçek olan bir şey var ya Mekke'de inmiş bir sure. İlk olarak inmiş bir sure daha o da Yahudi yok, Hristiyan yok. Niye Allah bunları tutsun eleştirsin durduk yerde yani. Bu soruları sormak arkadaşlar, sorgulamak daha doğru bilgileri elde etmemize katkı verecek. O yüzden e, sorgulayıcı olalım arkadaşlar. Sorgulayalım e, ama inkar yok, inkar, inkar doğru bir şey değil. Bunları inkar etmeyelim ama duyduğumuz bilgileri bir, bir sorgulayalım ya doğru olabilir mi? Biz Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılmasında şu noktaya çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Lütfen bunu sizde not alın, zihninizin kenarına koyun. Mutlaka ayetlere mana verirken, surelerimize mana verirken veya bir grup ayete mana verirken mutlaka bakalım bu ayet grubu veya bu ayet veya bu süre ne zaman inmiş? Ne olmuş da inmiş? Hangi ortamda inmiş? Kimlerle ilgili olarak inmiş? Kimlere hitap etmiş? kimlere hitap etmiş? Peki hitap eden, yani duyanlar nasıl bir tepki göstermişler? Eğer biz bu soruları sorup da bunların cevabını almazsa arkadaşlar inanın çok şeyi yanlış öğreniriz. Size basit bir örnek e, verip geçiştireyim. İsterseniz araştırın. Mesela e, bilmiyorum. içinizden e, içinizden e, Ma'un suresinde geçen Fevailun lil musalli Değil mi? Hep şöyle çeviriyoruz. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. O namaz kılanlar ki namazlarından gaflet içindedirler. Tefsirlerimize bakıyoruz. Ne demek? Yani namazını kılarken dalıyor. Namazını kılarken bedeni namazda ama aklı fikri başka yerde. Kendi camide ama ruhu caminin dışında bir yerde. Secadede bedeni var ama ruhu başka yerde. Işte, e işte yani hep böyle şeyler an, anlatıyor değil mi bize? Hep bunları söylüyorlar bize. Hep bunları okuduk biz. E peki ya, ya düşünebiliyor musun? Allah-u Teala namaz kılmayana fevaylun demiyor ya. Ya e kılana fevaylun diyor, öyle mi? Yani ben düşünün ki sabahın köründe kalktım. Bir de içinizden bilmiyorum işte Muş'ta, Bingöl'de, Çorum'da böyle soğuk bölgelerde, Erzurum'da, Ağrı'da dinleyen arkadaşımız var mı? Bir yani de kış buz gibi havada eskiden öyle... Kalorifer falan da yoktu. Buz gibi havada sabah, sabahleyin kalkıyorum. Gidiyorum buz gibi havada abdestimi alıyorum. Geliyorum o buz gibi havada seccademi seriyorum. Na, niye dedim namazıma duruyorum. Sonra insanlık halinde ama aklıma ya acaba bugün ne yapacağım? Acaba çocuğum bugün ne yapacak? Acaba şu... Aklıma başka şeyler geliyor. Ben iki rekağıt namazımı kılıyorum ama ne okudum ne okumadım bilmiyorum. Ya şimdi bana Allah yazıklar olsun mu diyor yani ya. O sabah körümde ben boşuna mı kıktım o abdesti aldım? O, soğuk, o soğuklara katlandım yani. Yazıklar olsun mu bana şimdi ben böyle namaz kıldım diye? Bunu mu söylüyor Allah? Arkadaşlar bu, bu ayeti doğru anlamak için ne olur lütfen sizden rica ediyorum. Araştırın bu ayet ne zaman indi? Bu ayet ne zaman nazil oldu? Bu süre ne zaman indi? Bu süre indiği zaman kaç Müslüman vardı? Bu süre indiği zaman Müslümanlar e, namaz kılıyorlardı da namaz kılan insanlara çok mu rağbet vardı yani mesela bir müslüman namaz kılıyor diye, e, diye Ebu Cehil Ebu Leheb, Süfyan e, Ebu Süfyan bunlar çıkıp da ona gel seni e, başımıza kral mı yapacağız namaz kılıyorsun diye gel sana kızımızı mı verelim diyorlardı gel sana seni işimizin başına mı geçirelim diyorlardı yani ne ne, ra, ne, ra, ne gösterişi kim kime gösteriş yapıyor ne alaka ya bakın siz bu surenin indiği dönemi araştırın. Bu dönem, bu dönemde kaç Müslüman vardı? onları araştırın. Göreceksiniz ki bu ayetin o günkü Müslümanların namazıyla, o günkü Müslümanlarla hiçbir alakası, malakası yok. Ama hep bize böyle öğrettiler. Hep böyle öğrendik. Ben her zaman kendi kendime diyorum ki, ya ben acaba boşuna mı namaz kılıyorum? Ya kılıyorum ama insanım ya. Namazı duruyor. Hep bizim bir sürü şey geliyor. Ya. Kolay bir şey değil. Tam güzel namaz kılmak ideal olan bu. Ama insanız. Hanginiz namaza dururken aklına bir şeyler gelmiyor ki? Hepimiz şimdi bu yazıklar olsun grubuna mı giriyoruz yani? Emine Koç doğrusu ne olduğunu sen araştıracaksın. Tefsirlere bak. Maon suresi ne zaman nazir olmuştur? Na, şu sorularımı unutmayın. Ne zaman inmiştir? İndiğinde kaç Müslüman vardı arkadaşlar? Kaç Müslüman vardı ya? Kaç kaç Müslüman vardı? Ve Bu Müslümanlara Allah sizin kıldığınız namazsın, başınızı yesin, siz gösteriş için kılıyorsunuz mu der acaba. Lütfen bunları bir araştırın anlayacaksın arkadaşlar tamam mı? İşte yani biraz şey çok önemli. Bunları nasıl anlıyoruz? İşte nüzul ortamına gitmekle arkadaşlar. Bir ayet, bir sure ne zaman inmiş, hangi ortamda inmiş, or indiği ortamda kaç Müslüman vardı, Müslümanların durumu neydi, ne yapıyordu Müslümanlar. Karşılarında kim vardı? Onlar ne yapıyordu? Onlar ne ediyordu? Bütün bunları e, bilmeden arkadaşlar bizim Kur'an'ı doğru anlamamız e, mümkün olmaz. O yüzden lütfen e, bu, bu meseleleri biraz e, araştırmaya gayret gösteririm arkadaşlar. Sümeyye diyor ki Mehmet Okuyan Hoca çok güzel açıklıyor. Bilmiyorum duymadım ama elbette Mehmet Okuyan Hoca'mız Muhtemelen böyle, o da böyle mi diyor bilmiyorum. Ee, böyle diyorsa yani sebebi nüz, nüzul ortamına giderek açıklıyorsa yani şimdi bu tabii belki yarım saat, bir saat alacak bir olay yani başka ayetlerden bunun delili vardı falan oralara girmeyeyim şimdi. O zaman Mehmet Okyan hocamız bunu at dinleyin ee, göreceksiniz ki e, gerçekten. Ama bakın ilginççe şey söyleyeyim size elinizde bulunan tefsirlere bakın yıllardır, yüzyıllardır yazılmış tefsirlere bakın. Hepsinde verilen bilgi böyle arkadaşlar. Yani nasıl bilgi? İşte sanki bize hit Müslümana hitap ediyor. Müsl Namaz kılarken dalan Müslümana hitap ediyor. Hep böyle şeyler anlatmışlar bize. Sorgulayacağız arkadaşlar. Sorgularken de sebebin nüzülü, sebebi nüzul, nüzul ortamını o ortamın nasıl olduğunu falan bunları araştıracağız. Hocam araştırıyoruz bize böyle anlatıyorlar doğrusunu ya da bir kaynak söyleyin oradan <gülüyor> araştıralım ee, Arkadaşlarımız diyorlar ya, Mehmet okuyan ben dinlemedim ama eminim Mehmet okuyam olacak güzel anlatıyordur dinleyin oradan Sonra onu da araştırın tabi bakın eğer benim dediğini hemen Yani bunları söyledim ya Hemen kabul etmeyin lütfen araştırın Bunu da araştırın ondan sonra kabul etme arkadaşlar. Biraz araştırmacı olarak, araştırmacı olarak Evet toparlıyoruz ve جاءه رجل Yani 12. şeyin pek bir alakası yok. Gelelim 13'e. Eee 13'e geçelim. 12 şey yapmayın, çok uzayanda durmayın. 13'e geliyorum. Hemen hızlandıralım. Eee Katadeden geliyor. Ne demiş? "Kale ismun min esma'il Kur'an." Ha, elif lam mim ismu min esma'il Kur'an. Evet Katade, hani bakın hep Katade'den geliyor. Ne demişti Katade? Ben 12 yıl Hasan'ın basıyla birlikte kaldım. Yani dikkat ediyor musunuz? Ee, Abdurrazak İbni Hamam hep Katade'den rivayetleri veriyor. Ee, An Katade diyor ki Elif Lamim ismumun esmail Kuran'ı Ona göre demek ki Elif Lamim Kur'an'ın isimlerinden biriymiş. Yine Katade'den gelen bir rivayet. La raybe fiy. Elif Lamim zâlike'l-kitâbü la raybe fih. Ne demekmiş lafi fi ya la şakka fi demek rayp kelimesi acaba az mı kullanılıyordu o zaman? Ee, yoksa yani biz bugün rayp kelimesini çok kullanıyoruz ve ne anlamına geldi anlamına yerinde biliyoruz. Acaba Abdurrezzak'ın olduğu zamanda rayp kelimesi az mı kullanılıyordu veya başka bir anlamı mı vardı o dönem için? O yüzden diyor yanlış anlamayın. Buradaki rayp'ın anlamı şek'tir diyor. La şakka fi diye açıklamasını yapmış. Müellifimiz. Duralım burada arkadaşlar ya evet duralım burada ee, yani biraz geç geldim ama gene aşağı yukarı süremizi doldurduk ee, e, inşallah dediğim gibi e, yani en azından bazı konulara dikkat çekebilmişiz faydalı olabilmişiz geri kalan kısımları okuyun Aslında Abdurrahman'ın tefsiri güzel bir tefsir yani bizim bir şeye güzel dememiz onun Hak olduğu, doğru aldığı, olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Yani dili e, sade, ondan sonra olayları net bir şekilde bize anlatıyorsa bir tefsir bizim için o tefsir e, güzel bir tefsirdi. Ha içinde eksik bilgiler, uydurma rivayetler, yanlış rivayetler, zayıf rivayetler, İsrailiyat olabilir mi? Olabilir. O ayrı bir konu. E, bu e, kayıtla birlikte söylemiş olalım. Abdurrezak'ın Tefsiri iyi bir tefsirdir, güzel bir tefsirdir, rivayet tefsiridir. Kendisi herhangi bir şey katmıyor mümkün olduğunca. Hep e, işte katadeden veya benzeri kişilerden gelen rivayetlerle e, durumu anlatmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar dün derslerinize başladınız. E, umarım e, bu dönem derslerimiz daha iyi geçecektir. Hocalarıma ben gerekli uyarıları yapıyorum. E, derslerini telafiye bırakmamaları için, e, ondan sonra dolu dolu geçirmeleri için uyarılarda bulunuyorum. Zaten kısmetse inşallah Perşembe günü saat e, bir gibi e, veya bir buçuk gibi hocalarımı, e, ilik tamda derslerin hocalarını toplantıya çağıracağım. E, sizin temsilcileriniz e, zaman zaman bana geliyorlar. Geçen e, hangi gündü? Dün, dün, galiba, dün de geldiler arkadaşlarınızla e, bazı konuları görüştük. Onları da ben ileteceğim toplantıda hocalarımıza. E, yani maksadımız size e, daha e, çok faydalı olmak. Bunun e, mücadelesini veriyoruz. E, i̇nşallah faydalı olur. E, i̇nşallah e, İLİTAM daha kaliteli, daha sevgili, daha iyi bir noktaya gelir. İLİTAM öğrencileri de e, ...gerektiği kadar istifade ederler... ...notlardan, derslerden diyelim. Ee, ve sizin sorunuz varsa... E, ...bir iki sorunuza... ...cevap vermeye çalışayım arkadaşlar. Hatice Ünal hocam bu tefsir... ...geçen seneki notlarla aynı değişmemiş... ...yani değil mi? Hatice öyle mi? E, bir bak bakayım... ...geçen seneki notlarla bu notlar aynı mıydı? Yani... E, ...konu aynı olabilir ama... ...bir... E, ama devamı var Hatice. Bazı yerleri değiştirdim Hatice. Eski notlarda e, atlamalar vardı, eksiklikler vardı. Bu kadar uzun değildi ama şimdi biraz uzattık, biraz e, düzeltmeler yaptık. Dolayısıyla aynı olduğunu, şimdi aynı de dersem, kalkarsınız eski notu alırsınız. Mesela bu aşağıdaki kısım olmaz. E, zor durumda kalırsın. O yüzden ben size diyorum ki en son verdiğimiz notları alın lütfen. Daha önceki notlar eksik olabilir olabilir. E, noksan olabilir e, e, yani içinde atlamalar olabilir e, Biz düzelme düzeltmelerimizi yaptı son şeklini size veriyorum yine de Tabii ki tercih sizin ben bu açıklamayı yapmış olayım da yine de siz istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz Tamam arkadaşlar başka soru var mı bu peki zaten e, Mustafa Hoca sizi bekliyor Hadi hepinize iyi dersler olsun Mustafa Hocamada kolay gelsin diyorum. Hadi Allah'a emanodun. Haftayı inşallah zamanında dersimizi yaparız arkadaşlar.